Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Sosyal girişimler için ağlar kuruluma Adil Ticaret Türkiye projesinin 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen lansmanıyla açılışı yapıldı. Adil ticaret uluslararası ticarette daha fazla eşitlik arayan, diyalog, şeffaflık ve saygıya dayalı bir ticaret ortaklığı daha iyi ticaret koşulları sunarak ve ötekileştirilmiş üreticilerin ve işçilerin haklarını güvence altına alarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur. Sadece ticaretten daha fazlası olan adil ticaret, insanları ve gezegeni karın önüne koyan bir iş ve ticaret vizyonu sunarak yeni ekonominin kurumsal modellerini sergileyen bir kavram olarak yoksulluk, iklim değişikliği, cinsiyet eşitsizliği ve adaletsizlikle mücadele eder. Adil ticaret organizasyonları misyonlarının özü olarak adil ticarete açık bir bağlılığa sahipler. Bilişli tüketiciler tarafından desteklenen bu şirketler çiftçileri ve üreticileri iyi çalışma koşulları ve çalışmaları için adil ödeme elde etmeleri için destekliyorlar. Aktif olarak yer alıyor ve ayrıca geleneksel uluslararası ticaretin kurallarında uygulanmasında değişiklikler ve farkındalıklar için kampanyalar yapıyor. Avrupa Birliği tarafından fonlanan Sosyal Girişimler İçin Ağlar mu? Adil Ticaret Türkiye Projesi, Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile Avrupa Mutlu Muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde uzun vadeli işbirlikleri geliştirmek için kuruldu. İNOGAR Kooperatifi ve Dünya Adil Ticaret Örgütü ortaklığında yürütülen proje ile yerel sosyal girişimlerle ilgili paydaşlar için Türkiye'de adil ticaret ağı kurulması hedefleniyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Ormansızlaşma ile ilgili bir basın bülteni yayınladı. Bültende diyor ki ormansızlaşmaya neden olan faktörlere baktığımızda iklim krizinde olduğu gibi insan merkezli bakış açısı, tüketim odaklı yaşam tarzı ve buna hizmet eden, sürdürülebilir olmayan bir ekonomik sistemle karşılaşıyoruz. Yaşadığımız ve gelecekte yaşanması öngörülen felaketler, ekosistemin öğelerini birer kaynak veya ham madde olarak görmekten vazgeçmemiz, doğaya uyumlu yaşam biçimlerini ve yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliğini benimsememiz için çağrıda bulunuyor. Bu da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği diyor ki geldiğimiz noktada ekosistemi sadece korumak yeterli değil, acil bir şekilde onarmak için de mevcut olan çözümleri devreye sokmamız gerekiyor. Bireyler, kurumlar, karar vericiler olarak üzerimize düşeni öğrenmek, bir an önce harekete geçmek zorundayız. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri adıyla orman alanları, kıyılar ve meralar turizm yatırımlarına açılabilir hale geldi. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yani IPCC'nin geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan raporu insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarının 1850 ile 1900'den bu yana yaklaşık 1,1 santigratlık Ortalama sıcaklık artışından sorumlu olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 20 yılda ortalama küresel sıcaklığın 1,5 santigrete ulaşması ve bunu aşması bekleniyor. Her yıl hektarlarca alan ormancılık dışı faaliyetler için kullanımına açılıyor. Ormanlar yoksa, su alanlar yoksa, özgür akan nehirler yoksa, bozkırlar yoksa biz de yokuz. Gerek iklim krizi, gerek ormansızlaşma, gerekse orman yangınları insan kaynaklı. Bizimle birlikte diğer türlerinde yaşamını tehdit eden kriz ve felaketlere neden olan faaliyetlerimizi bir an önce ekosistemle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Ekosistemi onarma yolunda acil politikaların ve uygulamaların hayata geçirilmesi için hükümetle birlikte yerel yönetim, özel sektör ve bireylerde harekete geçmeli. Yaşamın bir bütün olarak sürdürülebilirliği için sorumluluk almanın vakti geldi diyor Buğday Ekoşik Yaşamı Destekleme Derneği. University College London araştırmacıları tarafından yapılan çalışmaya göre küresel ısınmayı 1,5 santigratın altında tutmak için 2050 yılına kadar ham petrol hem de doğalgazın yaklaşık %60'ının kömürünse %90'ının yer altında kalması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için küresel petrol ve doğalgaz üretiminin 2050 yılına kadar yıllık %3 oranında azalması gerekiyor. Hem planlanan hem de işletmedeki birçok fosil yakıt çıkarma projesi 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nda belirtildiği üzere küresel ısınma konusunda uluslararası kabul görmüş hedefleri karşılamaya pek elverişli değil. Bu nedenle birçok bölge şimdiden fosil yakıt üretiminde pik noktaya ulaştı ve belli yerdeki üretimde herhangi bir artış başka bir yerdeki üretimden daha büyük düşüş ile dengelenmek durumunda. Nature dergisinde yayınlanan bulgular bu yüzyılda ısınmayı 1,5 santigratla sınırlama olasılığını %50 olarak alıyor. Yani yazı tura 1,5 santigrat hedefine ulaşma olasılığının artması üretimde daha hızlı bir düşüş, daha fazla fosil yakıtın yer altında kalmasını gerektiriyor. Araştırmacılar bölgesel ve küresel olarak yer üstüne çıkarılmadan yer altında bırakılması gereken fosil yakıt miktarını değerlendirmek için küresel bir enerji sistemi modeli kullandılar. Çıkarılmaması gereken rezervler 2018 yılı rezervleri baz alınarak yüzde olarak verilmekte. 2050 yılına kadar bu oranın petrol için %58, doğalgaz için %59, kömür için ise %89 olması gerekiyor. Çalışma ısınmayı 2 santigratla sınırlandırmak için petrol rezervlerinin 3'te 1'inin, doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %49'u ve kömür rezervlerinin daha fazlasının yerinin altında kalması gerektiğini de ortaya koyan 2015'te yapılmış önceki araştırmaları.